Diego'ya olan tutkulu aşkıyla onca acıya ve çaresizliğe inat dimdik hayata tutunan, sanat içerisindeki kadın vurgusunun en önemli isimlerinden, Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun hayat hikayesi sizlerle. Frida Kahlo 6 Temmuz 1907 tarihinde Carl Wilhelm Kahlo ve Matilde Calderon Gonzalez çiftinin kızı olarak Meksika'da dünyaya geldiğinde ailesi ona Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderon adını verdi. Frida'nın babası Carl Wilhelm Kahlo Almanya doğumlu bir fotoğrafçı, annesi Matilde Calderon Gonzalez ise Meksika doğumlu bir ev hanımıydı. 1913 yılında geçirdiği çocuk felcinden sonra sağ bacağında incelme oluşan Frida, bu durumun üstünde yarattığı rahatsızlıktan dolayı hayatının geri kalanında uzun etekler ve pantolonlar giydi. Giderek arkadaşlarından uzaklaşan Frida, izivaya çekildi. Bu dönemde babası onu hiç yalnız bırakmadı. Ona edebiyat, felsefe ve fotoğrafçılık hakkında tüm bildiklerini öğretti. Geçirdiği çocuk felcinden dolayı okula geç başlayan Frida Kahlo, anaokulunu ve ilkokulu Koya Hakan'da okudu. 1922 yılında o dönemde yeni yeni kız öğrenci kabul etmeye başlayan Ulusal Hazırlık Okulu'nda başta biyoloji, zooloji ve anatomi olmak üzere doğa bilimleri okudu. Frida Kahlo'nun hayali doktor olmaktı ve bunun için notlarını yüksek tutup eğitimine tıp fakültesinde devam etmek istedi. Okuldaki arkadaş grubunun da etkisiyle siyasi düşüncesi yavaş yavaş şekillenmeye başlayan Frida Los Caçucas adlı grubun üyesi oldu ve bu politik grubun lideri olan hukuk öğrencisi Alejandro Gomez Arias ile ilişkisi başladı. Frida Kahlo, Meksika'nın devrimle beraber yeniden doğduğuna inandığı için kendini devrimin kızı olarak görüp doğum gününü devrim tarihi olan 7 Temmuz 1910 olarak kabul etti. 17 Eylül 1925 tarihinde Frida ve erkek arkadaşı Alejandro'nun okuldan eve dönmek için bindikleri otobüse tramvay çarptı. Frida kazadan ağır yaralı olarak kurtuldu. Hastanede yapılan tetkiklerde omurgasında oluşan tahribatın yanında vücudunun birçok yerinde ciddi kırıklar tespit edildi. Frida, hastanede kaldığı sürede sayısız ameliyat geçirdi ve alçıdan yapılmış bir korsi giydirilerek hastaneden taburcu edildi. Kaza, Frida Kahlo'nun doktor olma hayallerini sona erdirdi. Frida Kahlo için parçalanmış bedeniyle yüzleşmek kolay olmadı. Annesi, Frida'nın kendisine yabancılaşmaması için yatağının tavanına bir ayna yaptı. Ayna kendisini tekrar keşfetmesini sağladı. Frida, gündüzlerin ve gecelerin celladı olarak adlandırdığı aynasının karşısında babasının kendisine hediye ettiği boyalarla resim yapmaya başladı. Frida'nın Alejandro ile olan ilişkisi kaza sonrası kötüye gitmeye başladı. İlişkisini kurtarma ümidiyle 1926 yılında resmettiği kadife elbiseli otoportreyi kendisine hediye etti. Alejandro, Frida ile olan ilişkisini hiçbir zaman onaylamayan ailesi tarafından Avrupa'ya gönderildi. Yola çıkmadan önce tabloyu geri veren Alejandro, daha sonra Frida ile olan ilişkisini bitirdi. Frida, bu dönemde yanından bir an olsun ayrılmayan ailesinin de desteğiyle resim yapmaya devam etti. Resim onu iyileştirdi ve 1927 yılının sonuna doğru tekrar yürümeye başladı. Frida Kahlo aynı yıl Meksika Komünist Partisi'ne katıldı ve Kübalı aktivist Julio Antonio Mella ve İtalyan fotoğrafçı Tina Modotti de dahil olmak üzere bir dizi siyasi aktivist ve sanatçı ile tanıştı. Frida, Meksikalı Michelangelo olarak tanınan ünlü ressam Diego Rivera'ya ulaşıp çalışmalarını ona göstermek istedi. 1928 yılının Haziran ayında Tina Modotti'nin kendi evinde düzenlediği partide Frida, Diego Rivera ile tanıştı. Diego, Frida'nın kendisine gösterdiği çalışmalardan çok etkilendi. Frida ise Diego'yu görür görmez aşık oldu ve 21 Ağustos 1929 tarihinde Diego ile evlendi. Diego'dan bir çocuğunun olmasını çok isteyen Frida, bu hayaline ulaşmak üzereyken, 1930 yılında düşük yaptı. Frida bu üzücü olayın etkisini üstünden atmaya çalışırken Diego'nun asistanlarından biri ile ilişki yaşadığını öğrendi. Diego'nun sadakatsizliğine rağmen Frida'nın ona olan duyguları değişmedi. Diego'nun işi nedeniyle Amerika'ya defalarca yolculuk yapan Frida çevresini genişletmek için İngilizcesini geliştirdi ve basınla röportaj yapmaya başladı. Amerikalılar Frida'nın girişkenliğinden ve İngilizcesinden çok etkilendiler. Frida, Amerika'da bulunduğu dönemde ikinci kez hamile kaldı. Fakat 4 Temmuz 1932 tarihinde hamileliği düşük yaparak sonlandı. Frida Kahlo, aynı yıl resmettiği Henry Ford Hastanesi isimli otoportreyle yaşadıklarını tuvaline yansıttı. Bu zorlu dönemi doktor arkadaşı Leo Eloesserle mektuplaşarak atlatmaya çalışan Frida, küçük bir Dioguito'ya sahip olmayı dört gözle bekledim. Çok ağladım, ama bitti. Buna katlanmak dışında yapılabilecek başka hiçbir şey yok. Sözleriyle hissettiklerini Leo Eloesser'e ifade etti. Diego Fridaya karşı her zaman sadakatsiz oldu ve 1934 yılında Frida'nın en sevdiği kız kardeşi olan Cristina ile ilişki yaşamaya başladı. Bu durumu öğrenen Frida, Diego ile olan bağlarını tamamen koparamasa da ilişkilerinin artık süremeyeceğini anlayıp Meksika'da bir daireye taşındı. Frida Kahlo, 1936 yılında siyasi faaliyetlerine devam etti ve Diego ile birlikte Leon Trotsky'e Meksika'da sığınma hakkı verilmesi için mücadele etti. La Casa Azul'da Leon Trotsky ve eşini Ocak 1937'den Nisan 1939'a kadar misafir olarak ağırlayan Frida, Leon Trotsky ile kısa süren bir ilişkide yaşadı. Bir 15 Kasım 1938 tarihleri arasında Frida, İlk kişisel sergisini New York'ta bulunan Julian Levy Galeri'de sergiledi ve tabloların yaklaşık yarısı satılarak ismini geniş kitlelere duyurdu. 1939 yılında Louvre Müzesi Frida'nın çerçeve adını verdiği tablosunu satın aldı. Böylelikle Frida Kahlo, uluslararası bir müze tarafından tablosu satın alınan ilk Latin Amerikalı sanatçı oldu. Frida 1939 yılının Kasım ayında Diego'nun sadakatsizliğine daha fazla dayanamayarak boşandı. La Casa Azul'a geri dönen Frida, bu dönemde en ünlü eserlerinden olan diken kolye ve sinek kuşu ile otoportre, iki Frida, kesilmiş saçlı otoportre ve yaralı masayı tuvaline yansıttı. 1940 yılında Meksika Uluslararası Surrealistler sergisinde yer alan Frida Kahlo, Aynı yıl Amerika'da gerçekleştirdiği sergileriyle adını daha fazla duyurmaya başladı. Frida Kahlo, sanat satıcısı Hans Beck ile ilişkisinin olmasına rağmen duygularını daha fazla bastıramayarak 8 Aralık 1940 tarihinde sade bir törenle Diego Rivera ile yeniden evlendi. 1942 yılında Meksika Kültür Atölyesine kurucu üye olarak seçilen Frida, daha sonra La Esmeralda adlı sanat okulunda resim öğretmenliği yapmaya başladı. Sağlığı giderek kötüye gitmeye başlayan Frida, artık ayakta duramayacağı, hatta oturmakta bile zorlanacağı noktaya geldi. 1945 yılının Haziran ayında ameliyat olmak için New York'a gitti. Riski oldukça yüksek olan bu zor operasyon maalesef başarılı geçmedi. Psikolojik olarak oldukça yıpranan Frida, Yeteri kadar dinlenmeyip hareket etmeye devam edince yara bölgesinin sürekli kanamasına ve enfeksiyon kapmasına neden oldu. Bu dönemde ortaya koyduğu kırık sütun, umut olmadan umut ağacı ve yaralı geyik ile yaşadıklarını tablolarına yansıttı. 1950 yılında Frida'ya Meksika'daki hastanede omurgasına yeni bir greft ameliyatı yapıldı. Ameliyat sonrasında oluşan komplikasyonlar nedeniyle Frida uzun bir süre hastanede kaldı. 1953 yılının Ağustos ayında Frida Kahlo'nun sağ bacağı kangren nedeniyle kesildi. Aynı yıl Meksika'daki ilk kişisel sergisine doktorların karşı çıkmasına rağmen hasta yatağında katıldı. Frida şiddetli depresyon nedeniyle yatıştırıcı maddelere bağımlı hale geldi. Sağlığının giderek kötüye gittiğini gören Frida, "Umarım çıkış yolu neşeyle doludur ve umarım asla geri dönmem." sözleriyle ömrünün sonlarına yaklaştığını hissedip bunu günlüğünde belirtti. Frida, 13 Temmuz 1954 tarihinde pulmoner emboli nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Frida Kahlo'ya otopsi işlemi yapılmaması ve o gün tedavisini üstlenen hemşirenin Frida'nın başucunda bulunan ağrı kesicilerin ciddi miktarda azalmış olduğunu belirtmesi ölüm nedeniyle ilgili akıllarda soru işareti kalmasına neden oldu. Frida Kahlo'nun cenazesi vasiyeti üzerine 13 Temmuz akşamı yapılan tören sonrası yakıldı ve külleri müzeye dönüştürülen La Casa Azula götürüldü.